Argwani Istanbul I am a Sinemasal sohbetler And I want to new York city And I away from everything that's good. Oh I am a ...hazırlayan ve sunan... ...Cüneyt Cebenayar. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Cüneyt Cebenayar. Konuklarım Engin Ertan ve Eşim Tabak'la birlikte... ...bugün Wim e, Wenders'in... ...Dünyanın sonuna kadar... ...Biz Anseende Der Welt... Değil mi? ...ya da Until the End of the World... ...atlı filmini konuşacağız. Hoş geldiniz her zamanki gibi söyleyeceğim klasik klişeler var işte onlardan birisi biz spoiler falan vermekten kaçınmıyoruz filmleri seyrettiğinizi varsayıyoruz ama işte bir de özet geçiyoruz ki yakın zamanda seyretmediyseniz hatırlayınız diye evet bu bayağı uzun bir film elimizdeki 3 yani şeyden Kuş uykusundan bil uzun bir filmden söz ediyoruz Aslında 5 <gülüyor> saat yaklaşık süresi Evet 5 saat ve 3 üç bölüm üçleme triloji trilogilogi diye geçiyor biven dersin yani e, ihtirasla iddialı fakat kişide çok başılı olamayan filmei Evet. Ee, aslında filmin o anlamda birazcık e, ilginç bir öyküsü var. Çünkü izlenmiş olan en azından üç farklı versiyonu var e, filmin. E, bunlardan birisi zamanda bizde de vizyona giren 3 saatlik bir kurgu. E, yani işte benim e, okuduğum çeşitli yerlerden e, film asla çekilirken... E, ...Bim Wenders bunun e, ilk yani... ...kurgunun 8 saate doğru ilerlediğini görüyor... ...ve buna asla fırsat verilmeyeceği için... ...kendi kafasında 5 saat gibi bir... E, ...süre belirliyor... ...kurgu için... E, ...tabii yapımcılar buna... ...yapımcılar ve dağıtımcılar asla... E, ...diyorlar... ...fakat Wenders orada zekice bir şey yapıyor... ...çoğu yönetmenin yapmadığı... E, ...3 saatlik bir kurguyla 5 saatlik bir kurguyu... ...paralel olarak yapmaya başlıyor... ...malzemeleri kaybetmemek için... E, ...çünkü uzmanların dijital... ...falan gibi şeyler de yok... Hı hı. ...haliyle. Ee, ve 3 saatlik... ...bir kurgu tamamlıyor. Amerika'da dağıtımcılar... ...Amerika'daki daha doğrusu... E, ...dağıtımcı ki Warner Bros... ...onlar 3 Üç saate de kesinlikle... ...itiraz ediyorlar. Onlar için ayrıca iki buçuk... ...saatlik bir versiyon daha yapılıyor. Amerika'da o iki buçuk saatlik gösterime giriyor. Dünyanın geri kalanında... ...işte bizlere dair 3 saatlik versiyon gösteriliyor. O sırada Wenders ama... Hani ...beş saatliğinde kabasını oluşturduğu için... Bir yandan 5 saatlik versiyon üzerinde uğraşmaya başlıyor ve e, 90'ların ortalarından itibaren bir takım özel gösterimlerde Wenders'in kendi arşivinden 35 metre kopyalarını getirip gösterdiği bir 5 saatlik versiyon e, dolanmaya başlıyor. Sonradan işte bu 5-6 yıl öncesinde filmin DVD'sinin çıkması gündeme geldiğinde Wenders'in e, kendi 5 saatlik kurgusunu e, DVD olarak çıkmasını hani sağladığından dolayı şu an ortadaki hasta ulaşılabilen kopya Wenders'in kafasına tasarladığı o yönetmenin kurgusu o zamanında bizim izlediğimiz 3 saatlik versiyon veyahut da 2,5 saatlik versiyon şu an tedavülden kalkmış gibi bir anlamda. Hı hı. Ama 3 farklı versiyonu var filmin. Hı hı. Ee, film O dönemde birlikte olduğu e, ve filminde baş rollerinden birisinde e, olan e, arkadaşı, kadın arkadaşı Solveig e, Don Marten, Don Martin ya da onunla e, bir orijinal fikirlerinden çıkıyor. Sonra Uyman Ders bir Başka yazarla birlikte yazıyor hatırladım kardeşim. Evet. Diğerinden adını hatırlamıyorum. Sen musun? Hayır diğer şeyin adı değil ama <gülüyor> o konuda da şöyle ilginç bir şey var. Ben yakın zamanda Wenders ile ilgili bir araştırma yaptığım için onun hmm. e, geçmişte verdiği çeşitli röportajlara baktım. Ve 80'lerin başındaki röportajlarında bile bahsettiği bir e, yani dünyanın tamamını karakterlerin dolaşacağı bir ve Avustralya'da bitecek bir yol filmi, bilim kurgu tarzı bir yol filmi bahsi hep geçiyor yani bu çok uzun zaman aslında 10 yıldan uzun bir süre üstte çalıştığı hani çok bir e, hani opus magnum derler yani bir nevi o öyle tasarlanmış bir film Hı -hı. onun için e, bir şekilde filmografisindeki yeri e, genel algı öyle olmadı belki hani o kadar beğenilmedi karşılık görmedi ama çok büyük ve iddialı bir proje ve e, son halini işte Sorbey Don Merten'le daha sonra değiştirmişler tabii ki hani aradan geçen zamanda eklenen şeyler olmuş. Belli ki hikaye. Yani 80'lerin başında bu şekilde tasarlandığını zannetmiyorum ama Hı -hı. yani 80'lerin başındaki röportajlarda bile bu projenin bahsi geçiyor Wenders'in. Wenders'e aslında hep işte nasıl diyeyim daha çok 60'lar kuşağının, Antoni'liler vesairelerin devamı gibi görebileceğimiz öyle bir Avrupalı otör kategorisindedir ama bir yandan da hani rock müzik tutkusu ...da büyük bir kısmı oluşturmakla birlikte... ...Amerikan kültürüne de ciddi bir hayranlığı... ...olan bir e, Alman... Hı hı. E, ...yönetmen ve... ...bu yol filmi tutkusunun da... E, ...biraz oradan e, kaynaklanan... ...bir şey olduğunu evet. düşünüyorum ben. Hı hı. Hatta şirketinin adı da... ...Road Movies. Evet. Yani evet Yol filmi çünkü çok Amerikan bir, bir şeydir. Evet, evet. Evet. Bunun da bir tür... ...nihair yol filmi olmasını... E, ...hedeflemiş diye bir şey. Evet, yok. yani işte neredeyse dünyanın tamamını dolaşıyorlar ki neredeyse olarak kalmasının sebebi bütçe aslında. Yani. Bir de Çin'den izin çıkmıyor mesela. Gerçi orada bir, bir videoda evet. ortay şeklinde şey var ama. Mesela Güney Afrika için yazılmış olan bölümleri ve Güney Amerika Hı. için olan bölümleri para yetmediği için, yapımcılar artık bizden daha fazla para çıkmıyor dediği için <gülüyor> e, çıkartmak durumunda kalmışlar ki hani izleyim şu anlar hatırlıyorlardır belki bu pigme çocuklarının aslında hani Güney Afrika'ya en azından e, bağlanacağına dair bir e, ipucu bir şey var filmde oraya dair bir şeyler ama oraya gitmiyorlar. Gidilememesinin sebebi e, hikayenin orada onu hikayeye katamamalarının sebebi e, şeymiş e, yani bütçeyle ilgili sorunlar nedeniyle olmamış. Hmm, ama pigmeler Güney Afrika'da değildi. Başka bir yerdeydi. Başka bir ülkedeydi. Aa, şimdi hatırlamıyorum ama Kongo Mongo'mı atıyorum belki ama... Evet, Güney Afrika, Afrika, diyelim. Afrika diyelim. Güney Afrika değil de Afrika diyelim. Kusura bakmasın. <gülüyor> ama yani bütün kıtaları dolaşamamalarının sebebi o şey. Yani Afrika'ya gidememişler. Hani işte film Avrupa'da başlıyor. Venedik'te. Daha sonra Avrupa'dan Asya'ya geçiyorlar. Asya'dan Amerika'ya gidiliyor. Amerika'dan daha sonra Avustralya'ya eee geliniliyor. Eee Down Under yani zaten evet. dünyanın sonu Avustralya bir yerde. Peki filmin e, konusunu anlatmaya çalışalım. İlk bölümü bana oldukça karışık geliyor aslında. Yani bir türlü böyle tutturamadım. Yani ben ruh haline çok giremiyorum ilk e, Hı -hı. ilk bölümünün filmini ama son bölümünde bayağı gir, girdim diyebilirim. Ya yani sanki film bir iki bölümden oluşuyor gibi diyebiliriz ikinci bölümü daha science fiction, bilim kurgusal. Aslında filmin bütünü bir bilim kurgu. Yani 91'de çekildiğinde 99'u anlatan bir film bu. Ve 99 işte milenyum sonu korkusunu da biraz işliyor. Yani dünyanın sonunun gelme ihtimali olan bir durum var. Çünkü bir Hint uydusu görüngeden Gülten çıkmış. çıkmış. Dünyaya çarpma ihtimali var ve bunun bir nükleer tehlike de yaratması söz konusu. Amerikalılar o e, şeyi uyduyu e, yok etmeyi planlıyorlar ama bu uydunun yok edilmesinin de bir takım bir zincirleme bir başka reaksiyona yol açıp daha büyük sorunlar yaratmasından da korkuluyor. Bu e, şimdiden söyleyeyim aslında bana Gravity'yi de çok çağrıştırmıştı. Hı hı. Gravity'de de bir e, Rus uydusu öyle parçalanıyor ve onun yarattığı bir chain reaction, zincirleme e, reaksiyonu. ...bir sürü başkan soruna neden oluyordu ki... E, ...Gravity... Evet. Sandra Block'un oynadığı bu... yer Yerçekim, yerçekim diye mi oynadı? Alphonse Cuarro'nun filmi... E, ...film sanki... ...Sandra Block'un oradaki... ...işte astronotuyla... E, ...filmde Solveig Don Martin oynadığı karakter... ...sanki buluşuyorlardı bir anlamda... ...o da astronot evet. olarak uzayda görüyoruz. Neyse böyle bir ortamda başlıyor film... ...daha doğrusu böyle bir prologla açılıyor... Evet sonrası birazcık Wenders'in farklı ilgi alanlarını birleştiren bir şey. İşte mesela Yeşil'in bahsettiği yol filmi var tabii ki. Ee, bir yandan da şeyi de çok sever Wenders dedektif hikayelerini. Hı hı. Ee, işte yani zaman da yaptı. Patricia Smith'ten yaptığı işte uyarlama vardı. Hı hı. Amerikalı arkadaş. Keza Amerika'ya ilk gittiği zaman Coppola'nın yapımcılığında e, Dashiell Hammond'dan hı. yola çıkarak Hammond'ı çekmişti. Bir yandan bir dedektiflik hikayesi de söz konusu o ilk yarıda. Ee, onun favori oyuncularından birisi işte Rüdiger Fogler e, bir dedektif rolünde aslında birazcık beceriksiz bir dedektif ve o klasik Amerikan filmlerindeki Fötür Şapkayla falan dolaşan Berlinli bir dedektif ama ee, film İşte Solvedon Martin'in canlandırdığı karakter aslında varoluşsal bir boşluk içerisinde o milenyum korkusu ve dünyanın sonu geliyor mu endişesi içerisinde. Sevgilisi olan Sam Neill'dan, Sam Neill canlandırdığı karakterden ayrılmış ve Avrupa'da şehirlerden şehire gezip hani... ...bir hedonist... ...bir yaşama kaptırmış kendini... ...yani partiler ve tek gecelik ilişkiler arası... ...dolanıyor... Benim ...bunu biz dış ses anlatıcı sayesinde öğreniyoruz... ...onun bir partide uyanıp... ...partiyi terk etmesi... ...Venedik'te film bununla açılıyor ama... ...yolu işte... ...hırsızlık, banka soygunu yapmış... ...olan bir Fransız ikiliyle... ...kesişiyor... ...sonra onlar için... ...taşıyıcılık yaparken... ...kuryelik, kuryelik yaparken... E bu sefer başka bir e, aranan kişiyle William Hurt'un canlandırdığı ve kendi esas kimliğini gizleyen başka bir adamla tanışıyor. E, o ise e, filmde sonradan öğreniyoruz ki aslında görmeyen annesinin tekrar görmesini sağlayabilecek olan ve e, aslında babasının e, icab, mucidi olduğu ama Amerikalıların ondan çaldığı bir aleti bir kamerayı tekrar çalmış ve bununla dünyayı dolaşarak. Kendisi Dünyayı... Trevor diye tanıtıyor ama aslında sen. gerçek işimiz sen. Bu da çok soğuk savaş hikayesi evet. değil mi? Evet yani dünyaya Dağıtın. dağılmış olan akrabalardan yani zaten mesela bütün o şey de ikinci dünya savaşı sonrası ruh hali hani Wenders'in aslında içinde büyüdüğü şey çok ciddi anlamda taşıyan bir film. Yani bütün dünyanın her tarafına dağılmış olan bir aile söz konusu. Hı hı. Onları bulup onlarla röportajlar yaparak. ...kaydediyor ve bunları annesinin görmesini sağlayacak. Hı hı. Ee, i̇şte Sol Bey'de o Mert'in canlandırdığı Claire karakteri de ona bir şekilde aşık oluyor. Ve e, sürekli onun tarafından reddedilse bile ülkeden ülkeyi onu takip ederek... E, ...sürekli onu takım zor durumlardan kurtarmaya e, çalışıyor. Diğer adamlar Claire'in peşinden geliyorlar. Evet Claire tek kadın karakteri gibi bir e, konumda ve bütün evet. erkekler ona... ...halde etmek, onun sevgilisi olmak için e, koşturuyorlar. Ve en sonunda da... Aslında bir tek şey belki yani Trevor Sam... ...çok peşinden koşmuyor, o onun peşinden evet. koşuyor ama... ...ama o da etkileniyor bir noktadan evet, sonra ondan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yoğun ısrarca sonucunda. Yoğun ısrar sonucunda. <gülüyor> Ve en sonunda e, Avustralya'da... ...hepsinin yolları kesişiyor yani... ...Sam'in de ailesine ulaşması sonucu... ...orada... E, işte Jean Moreau ve Maxon Sydow canlandırmaktan. Yani gerçekten asla filmin akıl almayacak bir oyuncu kadrosu da söz konusu. Eee evet. farklı kuşaklardan çok önemli oyuncuların yer aldığı ve tabii Kerim yani Akson Sydow, Jean Moreau bunlar birazcık veren dersin kendi hayranlık şeydir hani kendi önceki kuşaktan Avrupa sinemasından Sevdiği yönetmenlere de belki işte ne bileyim Bergman'a veyahut da hmm. Jean Moron'un hani çalıştığı yönetmendire saymak hepsini mümkün değil. Yani Louis Malden e, kime kadar diyeyim hangi birini sayabiliriz <gülüyor> yani <Evet>. herkes. <gülüyor> <Ee, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlara da belki bir şey. Ee, böyle bir yapıda Avustralya'da tekrar hani bir araya geldiğinde hepsi daha bilim kurgu kısmının kendini gösterdiği bir şeye dönüşüyor diyebiliriz. biraz karışık bir öykü. Çok karışık bir ülke. Peki senin e, müzik ve işte film ile ilgi e, ya ilgi alanına girdiği zaman önemli bir rol oynadığından söz etmişsin. Onu yani tardıktan sonra bir soundtrack'ine de gireceğiz. Evet. E, filmin hakikaten filminden belki <gülüyor> daha da çok tanınan bir soundtrack söz konusu. Yani e, bir yerinden herkesin sevdiği tanıdığı gruplar, müzisyenler yer alıyordur diye düşünüyorum. Hakeza ...ben hani kendi adıma bu tarz toplama olan soundtrack'ler arasında... ...benim en sevdiğimdir... E, ...dünyanın sonuna kadarın ki... ...işte hani... ...Talking Cats, Depeche Mode, U2, R.E.M., Nick Cave and the Bad Seeds... ...Ken, Crime and Solution... E, ...Elvis Costello, Patty Smith... E, ...T-Bone Burnett, KD Lang, Nana Cherry, Julie Cruz falan gibi... ...böyle bir Dream Team gibi bir soundtrack kadrosu var filmin gerçekten... Ben de bu filmin bizde 92 yılında gösterime girdiği zaman hatırlıyorum şu an olmayan Lale Sineması'nda gösterime girmişti ve o zamanlar filmlerin eleştirileri aslında filmden sonra film gösterime girdiği gün değil daha sonra çıkıyordu. Hani basın gösterimde falan erkenden izleme imkanı olmadığı için sinema yazarlarının herhalde. Ee, bu filmin hakkındaki yazılar, eleştiriler çıktığında film vizyondan kalkmıştı. Yani bizde bir hafta oynayabilen bir <gülüyor> film oldu ve hani kaçırmıştım. Çok da üzüldüm çünkü ilginç şeyler yazılıyordu hakkında. Ee, Wim Wenders benim o dönemde tanıdığım filmlerin izlediğim bir yönetmen değildi ama... E, ...sinemayı kendimce hani yaşım çok küçük olmasına rağmen... E, ...takip etmeye çalışıyordum e, çeşitli kaynaklardan. Sonrasında ise e, aynı dönemde çok e, tutkulu bir Depeche Mode hayranıydım ve... Ee, ...filmin soundtrack'inden ve işte Depeche Mode'un hiçbir yerde yayınlanmamış bir şarkısının bu filmde kullanıldığından haberdar olduğumda... ...kaçırdığıma daha da üzüldüm ama e, işte o zamanlar yaz aylarında Beyoğlu sinemasında bu tarz filmlerin tekrar gösterdiği toplu gösterileri olurdu. 93 yazında orada yakaladım. Hani bir anlamda beni filme daha çok çeken şey depeş mod fanatikliği oldu ama izlediğim ilk Wenders filmiydi ve sonrasında da işte Alman Kültür Merkezi'nin kütüphanesi vesilesiyle Wenders'in sonra diğer filmlerini seyrettim ve hani çok beğendiğim bir yönetmeni oldu 70'lerdeki ve 80'lerdeki filmlerini tekrar Hı -hı. E, seyrettiğimde ee, belki hani buradan bağlayıp Depeche Mode'un filmde kullanılan şarkısını dinleyip sonra devam edebiliriz Samsun o zaman şarkıyı hmm, istersen. Tamam, o zaman Depeş Mode'dan e, That's Door isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Bu grubun e, daha ziyade tanınan sonrası değil, Gahan'ın değil Martin Gore'un söylediği ve birazcık daha onun e, blues ve gospel'e ilgi e, duyduğunun duy, duyduğu ilginin bir sonucu olan klasik tarzı bir Depeş Mode şarkısı değil aslında. Evet, That's Door Depeş Mode'dan deniyorsun. I take my rest in my Sunday best. Mother, are you anxious? Father, are you gracious? I'm coming home. 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguvani İstinbot programında ben Cüneyt'e benayan konuklarım Yeşim Tabak ve İngin Ertan'la birlikte Wim Wenders'in Dünya'nın Sonuna Kadar adlı filmini konuşuyoruz. Wim Wenders sineması hakkında temaları, e, onu ilgilendiren şeyler yani rock müzik, e, ondan zaten söz ettik daha sonraları dünya müziğine falan da kayıyor da, nedir yani Wim tanımlayan belki bir şey olarak da şunu söyleyebiliriz Wim Wenders tam 1945'te savaşın bitimininden bir iki ay sonra dünyaya geliyor Wim e, Wenders bence her şeyden önce aslında ki günümüz için belki fazla naif bile kaçmaya başladı bu tarafa mı? İflah olmaz romantik derken kastettiğimiz adam Wim bir kere böyle bir tarafı var e, kesinlikle. E, bir taraftan o işte demin de çok hafif bahsettiğimiz gibi o Avrupa'nın işte klasik otör kuşağının işte 60'ların o efsanevi yönetmenleri ki onun tam ergenlik çağına gelen e, akımlar yönetmenlerden e, bahsediyorum. Onların o ağır sanat sineması ya da daha felsefi içerik e, gibi e, unsurlarından etkilenmekle birlikte bunu yani o felsefi bakış açısının çok dışında kalan çok daha naif bir romantizm ve artı bir çeşit e, Amerikan hayranlığıyla birleştirdiğini e, düşünüyorum. E, bu anlamda bir mix kendine özgü bir Hmm. karakter ortaya koyuyor Amerikan hayranlığıyla Amerika'n eleştirliği de var işte yani da... Mes bu filmde hani Amerika'nın e, bir e, bilimsel bir keşfi çalması ve bunu kötü amaçlara için kullanması ihtimali plan söz konusu bu filmde işte rüyalar ya da insan zihninden geçenleri kayedebilen görselleştirebilen bir alet söz konusu ve Amerika burada kötü bir e, Kötü, kötü, ...kötülük yani... ...aslında orada bir şey... ...kötülüğü e, çağrışıyor yani, geliyor ...belki o hayranlıkla eleştirip hep... El ele giden evet, bir şey... Evet. ...hani Gibide bir şey denir ya... ...Amerikayı Amerikalı olmayanlar... ...daha iyi görür ve daha iyi eleştirir diye... E, ...aslında hani... ...Venderson bir anlamda... ...ilk... ...başarısı denemez ama... ...yani ona çok büyük bir şöhret getiren... ...Paris Teksas... Ee, sonrasında Amerikan bağımsız sinemasında çok kullanacağı, yani Amerika Amerika'yı ve Amerika'nın kırsalını bambaşka bir şekilde görme biçimini ortaya çıkartmış. Yani bu nedenle hem Amerika'da çok beğenilmiş hem de çok yani Kanda Altın Palmiye kazanmış bir film olmasına ...hemen ilk gösterime girdiğinde Amerika'da bayağı eleştirilmiş de ee, bir film. Yani Wenders'ın gerçi Amerika'yı başka türlü görme ve algılama konusunda eee bir anahtar olduğu, olabileceği söylenebilir. Hani hı. çok seviyor gerçekten. Yani rock, müzik e, çok sevdiği bir şey. E, Keza zaten film çekmeye başlamadan önce. ilk başladığı dönemlerde Wenders film ve e, müzik eleştirileri de yazan birisi. Hı hı. E, yani onun öncelikli ilgi alanında daha ziyade Amerikan rock grupları oluşturuyor hı. o dönemde. Bir taraftan belki şeyden bahsedebiliriz zaten hani o savaş sonrası önemli büyüdüğü için hani ve Batı Almanya'da hı hı. büyüdüğü için tabii ki Amerikan kültürünün etkisini çok yoğun bir şekilde e, hissetmiş olan birisi ve hani Almanların özellikle de o dönemde yetişmiş olan Almanların hani kendini bir yere ait yaşadığı ülkeye ait hissedememe ve sürekli kendine yeni başka bir... E, Mekan arama ait olabileceği keşfedebileceği yeni bir yer arama hissinde Amerika hep bir e, bir idea bir Hı. E, ütopya olarak aslında Wenders'e hizmet etmiş ama belki de hani gittikçe çünkü hayatın en büyük travmalarından birisini Hollywood'a gidip işte Coppola için hem atı çektiğinde ve orada çok ciddi e, hayal kırıklığıyla karşılaştığında yaşıyor. Yani bu anlamda bir sevgi nefret ilişkisi var Hı. belki de Amerikayla ile arasında bir de filmin yani antılıya Not world üzerine düşünecek olursak dünyayı gezmek vesaire <gülüyor> çok eski bir proje olduğunu söylüyorsanız 80'lerin ortasına doğru belki başladı bir proje o dönemin Batı Berlin'de çok çok özel bir ortam yani gerçekten kendisi Aslında bir çeşit duvarlarla çevrili bir küçük bir getto gibi yaşayan ve şimdi her ne kadar bize o dönemin işte müzisyenlerinin işte Pan Kafkâmın şu sunumusun hikayeleri çok e, etkileyici gelse de aslında çok depresif bir yer yaşamak için yani orada o dönemde orada yaşayan herkesin de e, yani hem yoksulluk anlamında hem politik karamsarlık anlamında çok da e, aydınlık olarak hatırlamadığı e, dönemler 80'ler e, vesaire. David e, Bowie'nin de, de, David Bowie de depresif albümleri Lows işte ve şey hmm, Heroes, Heroes, Heroes, evet. Hüçü, Or o, olarak, Orada yapılmış Bir yandan da bütün dünyayı açık bir yer yani Berlin tek başına hem oraya kapatılmış gibi hem de bütün dünyayı da açık David Bowie'nin de işte ilgisini çekebilen bir yer hmm. ya da Nick Cave'in hmm. de ilgisini çekip gidip orada birkaç sene yaşayıp üretmek isteyebileceği bir yer Bu anlamda filmin Berlin hani Berlin'i bir yönetmenin ...bir dünya turu fantazisini ortaya koyması olarak da ilginç bir noktada durduğunu söyleyebiliriz hem de bir de ait hissetmeme belki o yani ait a gibi çıkıp, bir yerde zaten çıkıp gitmeyi ha. isteme bir yandan da hı hı. Aslında şimdi buradan belki biraz şeyden bahsedebiliriz Hani benim o dönemde izlediğimde de çok etkilendiğim bu bir tarafı. Yani şimdi izlediğimde daha da ilginç geliyor aslında. Yakın gelecekle ilgili bilim kurgu çekmek çok zor bir şey. Yani onun kıvamını tutturmak. Bir taraftan çok uçamazsınız. Çünkü yakın gelecek. Top, top 8 ee, yıl sonrasını anlatıyor. Evet. Bir taraftan da hani bugün gibi gözükmemesi gerekiyor. Ve o açıdan yüksek hayali mekanlardan da bahsetmiyor film. Hani İşte Paris'e, Lisbon'a, Berlin'e, e, Moskova'ya falan filan gidiyorlar hani hepsi bildik şehirler ve bu şehirlerle ilgili bildik mekanları da kullanıyor aslında işte ne bileyim e, Berlin'deyken Hotel Adlon'da kalıyorlar işte ne bileyim Moskova'dan e, Çin'e giderken Transsibirya Ekspresi ile gidiyorlar vesaire gibi şeyler var. Ama bunları getirdiği bence çok e, yaratıcı çözümler var filmlerin dersinde. Yani filmin ilk kısmını aslında o yol filmi dedektiflik hikayesi kısmını benim için çok cazip kılan taraflarından birisi o. Çünkü e, işte video enstelasyonları, ışıklar veyahut da kostüm sanat yönetimiyle ilgili e, çok ekonomik çözümlerle bütün bu bildik tanıdık mekanları ve şehirleri hakikaten füturistik gibi göstermeyi başaran bir film. Ve Hı -hı. E, 99 sonrasında tekrar izleyince de filmi... Bazı kısımları çok enteresan. Mesela hani filmde e, Claire'in Venedik'ten e, Güney Fransa'ya geçtiği kısımda arabasında bir GPS var. <gülüyor> e, mesela 91 yılında böyle bir şey kullanılmış olması bir filmde çok enteresan ve hakikaten birebir aslında bizim yaptığımız hani şuradan oraya dön burada trafik var gibi ben yani uydu yoluyla bunları e, söyleyen bir alet. Veyahut da işte Claire'in yanında aslında tasarımı o zamanki Game Watch'lara benzeyen bir El kamerası var taşıda ve gittiği hı. her yerde bunları çekip daha sonra e, telefon hatları aracılığıyla o videoları paylaşıyor mesela insanlar Bu bugünkü evet. akıllı telefon kullanımına Aynen. çok yakın bir şey. Ee, ya o Veyahut da e, işte görüntülü telefonlar falan. Hı hı. E, o anlamda filmin aslında gelecek tahayyülü ve tasarımı başarılı da denilebilir epey evet. ve e, yani esas meselesi de görüntüyle. ...kurduğumuz ilişki veyahut da görüntüler üzerinden birbirimizle kurduğumuz ilişki olduğu için filmin... Hı hı. ...şu anken sosyal medya ortamı ve yani bizim e, sosyal ilişkilerimiz, insanlar arası ilişkiler... ...bu görüntü ve görüntü kaydetme hastalığı bunu ne kadar etkiliyor... ...açısından çok farklı bir noktada değiliz bu filmin anlattığı şeylerden sanki. Evet, evet. Şimdi konuşurken aklıma gelen bir şey var mesela... ...Spike Jones'un şu son filmi Her'de... Hı hı. Hani ...insanlar sürekli ellerini cep telefonları... Onlardan bir şeyler izleyerek filan dolaşırlar. O da bir yakın şey örneğe sayılabilir. Yakın gelecek. Yakın gelecek science fiction örneğe sayılabilir. Onda da işte bir iletişimsizlik ve o işte ne bileyim ben sanal ortam içinde kaybolma hikayesi var. Şimdi bakma Bu tam ne geldi hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela şimdi yani Hör'deki e, Hör'ün mesela ben o filmi çok beğenmedim Spike Jonze'un filminde ama o filmdeki benim en sevdiğim şeylerden birisi kostüm tasarımıyla yine bir Eee benim sanal bir gerçeklik yeri Türk House'un tasarımı da aslında hani belli yüksek pantolonlar falan iber, basit doğru. şeyler. Aa, ee, ama şey, işliyor. Sem Nil'in karakterinin o aptal kahverengi takım elbisesi filmdeki e, şeyin aptal kahverengi pantolonlarına da benzemiyor değil. Evet. Ee, neydi adamın adı? Phoenix. Jack Hawkins Phoenix. Ha. Ho -ho. Joaquin. <gülüyor> Joaquin diyecektim. <gülüyor> Hawk. <Ho. gülüyor> Ee, ama tabii Hör yine bunu yaptığında ortada bir hani şu an e, akıllı telefon kullanımı hani bir e, sanal dünya içerisinde bir şeyimiz var. Hani bir ayakları hı. bir yere basıyor evet, ama evet. hani bu filmin 91'de aslında bunları yani tabii ki hiç düşünmeyin, nülmemiş, hiç tavır edilmemiş şeyler değildi. Hani simülasyon, sanal gerçeklik üstünde akademik ortamda çok yazıp çizilen şeylerdi belki ama. Hı hı. E, hani öngörüsü fena olan bir film değil bence. 99 sonrasında izleyince de e, filmi. O açıdan da hani bana enteresan evet. geliyor. Bir de mesela o rüya görüntüleri falan HD işte High Definition Hı -hı. teknolojisinin herhalde ilk kullanımları falan olabilir. Yani o, o, o teknolojiyle çekilmiş. Sony'den, Sony'den yardım alınmış. Şimdi büyük birazcık aslında sanat filmi meşrebine hani çok belki ideal bir tabir değil sanat filmi ama yani bu tarz daha Avrupa sineması hani Aha. belirli bir kitleye hitap eden yönetmen öyle bir film şeyinin meşrebini bayağı aşan evet. bir bütçesi var filmin hani Warner Bros. Sony'nin hmm. işin içine girmesi bunları etkilemiş tabii. Bir de Aha. aslında geleceğe bakarken yine bir, bir anlamda bir nostalji hissiyatı da var. Hani hem bir gelecek tahayyülü var hem de bir yandan da tipik bir işte film noir kostümü hmm. olan hmm. işte fötür şapka da orada hmm. yani geçmişle retro gelecek arası evet retro fütüristik bir şey var evet. Eee um, 90'ların da tam bir geçiş dönemi olduğunu düşünürsek film de tam o dönemin başına geliyor. Anlamlı aslında. Yani bir şeylerin bitişini belki insanların hissetmeye başladığı bir dönem 90'lar da aslında depresif bir dönemdi müziğiyle, filmleriyle bakınca hani bir bir, hı hı. bir melankoli, bir felaket beklentisi içeren bir E zaten 80'ler yani o neoliberalizmin vesairenin işte Thatcher'ın, Reagan'ın vesaire bir umut bırakmadıkları bir dönem. Umutsuzluğun kabul edildiği ha. bir. Evet. Bir de... bir de şöyle bir şey de vardı. Yani dünyanın sonu diyoruz da o zamanlar mesela bir de ideolojilerin sonu, tarihin sonu falan gibi kavramların da sanırım gündemde olduğu zamanlardı. Çünkü sosyalist sistem çökmüştü ve artık kapitalizmden başka bir gerçekliği kalmamıştı dünyanın. Yani Küba'yı ve Kore'yi falan saymazsak ki onlar da çok üstesnai oldukları için dikkate alınmayabilecek kadar ufak örnekler olduğu için. Yani dünya sistemi açısından. Şey öyle bir şey de olmuş. vardı yani. Evet. Bir, öyle, bir, öyle bir yenilgi hissiyeti. Yenilgi mi? bir yandan, bir yandan da diğer tarafın size fer ilan ettiği, zafer çığlığı attığı bir dönem yani. Işte biz artık tek seçeneyiz ve dünyanın tarihin sonu geldi yani. Bundan evet. daha ötesi yok. Kardeşim yani işte. Şey kısmı enteresan filmin bir de e, işte 91'de çekilmiş bir film ve aslında bütün dünyayı dolaşmak üzerine kurulu ama e, işte bir taraftan da iki yıl öncesine kadar aslında bir takım kapıların kapalı olduğu geçiş imkanların olmadığı bir şey. Evet. E, bunun ortadan kalktığı bir dönemde çekilmiş hmm. bir film mesela yani ve Alman bir yönetmenden bahsediyoruz. Filmin Berlin'de geçen belli bir dönemi hmm. var ama mesela o kısımlarda çok fazla da üstüne gitmemiş hani Birleşmiş Berlin 99'a nasıl olacaktı? Hı hı. Onunla çok fazla uğraşmamış veyahut da evet. Doğu Bloğu yani eski Doğu Bloğu ülkelerinde çok fazla çekim yani çok fazla hiç çekim yapmamışlar. Ne yani Moskova'ya gidiyorlar daha sonrasında ama ya o anlamda da filmin enteresan bir nostaljisi var. Hani bir taraftan tam o işte yani duvarların yıkıldığı, işte Sovyetlerin dağıldığı, Doğu Bloğu'nun parçalandığı bir dönemden bahsediyor. Yani Avrupa'nın içerisinde hem bir taraftan daha hareket alanlarının genişlediği belki hareket özgürlüğünü oluşturan bir yandan da çok büyük bir kaosun yaşandığı bir döneme denk geliyoruz. Hani film o anlamda da garip bir hissiyat taşıyor. 99'da geçen bir hikaye anlatıyor olmasına rağmen çekildiği dönemin hissiyatını görüyoruz. Hani onu hmm. algılayabiliyoruz filmde. Filmin ilk bölümü bir tuhaf bir hissiyat olduğunu da düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Yani mesela işte sol Solveig'in yaşadığı bir yabancılaşma ve işte aidiyetsizlik vesaire duygusu var. ve e, Fakat film çok da hafif yani. Mesela banka soyguncuları iki Eddie ile Büdü falan gibiler. İşte e, ne bileyim ben hiç kimse çok kötü değil. İşte, dedektif kötü değil. İşte, ne bileyim ben Amerikalı peşinden koşan adam da hani öyle bir eee her şeyde bir hafiflik var. Her şeyde bir e, komiklik filan da var. Yani bir, bir hafif komedi gibi de gidiyor. Yani bir yandan ağır meselelerden söz etmesine rağmen filmde öyle bir şey de var. Taş Japonya kısmı baş başına slapstick komedi gibi neredeyse. Yani hmm. çekimi ve oyunculuğu da öyle o bölümün. O yüzden bilinçli hedeflenmiş bir şey. Belki de hani başka türlü bu kadar uzun süredir bir şeyde hani seyircinin ilgisinin ayakta kalamayacağını düşündüler bilmiyorum. Bir de Wenders'in herhangi bir filminde hani çok ciddi bir kötülüğü tahayül etmiş bir yönetmende değil bir taraftan bakacak olursam. Evet o da doğru. Yani, yani çok şey bir kötü adam Mar mıdır filminde daha çok böyle olsa olsa dünyada da üzücü şeyler var hissine dair bir kedere falan aslında hani saf bir kötülük öyle bir zalimlik Wenders'in ayar gücümden çok çıkabilen ...bir şey değil. Hani naif derken... Hı -hı. ...kastettiğim Hı -hı. biraz da... Öyle ...o bir şey. aslında. Hı -hı. Evet. Hı -hı. evet. Bir şarkı daha çalalım derim ben. Evet. Evet. Belki o zaman şey olabilir. Ee, Yeşim az önce bahsetmişti... ...Nic Cave'in 80'lerde... ...Berlin'de yaşadığını. Hı -hı. Ee, Wim Wenders'in de aslında... ...dostu olan... ...müzisyenlerden birisi ve bu... ...Filmi Sound de grubu... ...Bet Seeds'le beraber... Hı -hı. Bir şarkı seviyordu. Hatta filmin aslında aynı adı taşıyan bir şarkı. Bir de şey özelliği var değil mi bu soundtrack'ın? Yani bu ıı, şarkıların tümü de film için ıı, filmde ilk defa kullanılan şarkılar. Yani daha önce evet. Yani daha sonra başka albümlere girmiş olsalar ya da olmasalardı. Daha önce yoklar yani. İlk, evet bunun ilk... kendisi hani bir şekilde müzik çevresi aslında çok geniş olan birisi. Venders. Yani kendi tanıdığı, eşi, dostu olan hani ...hipimizin bir çevresi olsa diyeceğim... ...böyle bir e, müzisyenler toplamına... ...kendisi özellikle yeni filmi için şarkı talep ediyor. E, bildiğim kadarıyla... ...sadece Depeche Mode'la hani çok... ...bir yakınlığı, samimiyeti ökmüş. Onları bir turne boyunca birkaç konserde... ...takip edip en sonunda iletişime geçiyor ama... E, ...hepsi çok büyük bir memnuniyetle kabul edip... ...hani göndermişler ve böyle bir soundtrack çıkmış ortaya. Tamam, şimdi... E... Nikkei and Betsy's ah, done. Nikkei and the Betsy's done in the I love you till the end of the world. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered and shots of broken glass. And all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his sticks, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you. Sam, uh, help. Till the end of the world With your eyes black as coal And you're gone, gone, Some things we plan We sit and we invent And we plot and cook up Others are works of inspiration Of poetry And it was this genius hand that Pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye To a hair white as snow and her pale blue eyes Saying I gotta go, I gotta go The bomb and the bread boss got ready to blow In this town of men with big mouths and no guts The pencil sellers dark spooked by the explosion Leaping under my wheels as I career that longwood On my way to you, waiting in your dress in your dress of blue I said thank you girl thank you girl I love you till the end of the world with your eyes black as coal and your long dark girl. And with the horses prancing through the fields With my knife in my jeans and the rain on the shield I sang a song for the glory of the beauty of you Waiting for me in your dress of blue Thank you girl Thank you girl I love you till the end of the world With your eyes black as coal and you're long 94.9 Açık Radyo'dayız Erguani İstinbot programında ben Cüneyt Cebenen, konuklarım Yeşim Tabak ve İngin Ertan'la birlikte Win Van Ders'in Dünya'nın Sonuna Kadar adlı filmini konuşuyoruz. Hmm. En son e, Nick Cave dinledik filmin soundtrackinden. E, Cave'den ve Bad Seas'ten e, çok az devam edelim. E, Bundan bir önceki filminde hatta en meşhur filmi diyebileceğimiz Berlin üzerindeki gökyüzünde de Nick Cave and the Bad Seas'in çok önemli bir sahnesi vardı. Hatta e, ya yani o dönemin Berlin'ini <gülüyor> okuduklarımdan yola çıkarak söylüyorum mükemmelen tasvir eden bir konser sahnesi vardı. Ve başrolde de yine, e, yine Sorve Edo Marten. E, Batı Berlin'de gece yürürken bir kulübe giriyor ve içeride sahnede... Nick Cave and the Bad Seeds var. From Her to Eternity'den, Eternity'den iki parça çalıyorlar. Ee, oldukça vahşi bir rock hissiyatı vardır o sahnede. Sonra Eklon Martin'de üzerindeki kırmızı giysisiyle bütün o bir şekilde simsiyah giyinmiş zombiler gibi duran Berlinler arasında sanki tek yaşayan şey, tek romantik ya da tek hayata dönük varlık gibi gözükür. Ta o zamandan e, demek ki Nick bir dostlukları oluşmuş. Ve aslında şeyde enteresan, e, Wenders'in kuşak olarak da bakınca daha çok klasik rock e, adamıdır. Ama ve tam bu 90'larda bu indie rak müziğin yükseldiği dönemde yeni ve daha güncel e, sesleri de ...filmin bünyesini almayı akıl olması da... ...bir açık görüşlülük olarak da... ...ve zevk sahipliği. Ve zevk sahipliği olarak da hmm. görülebilir. Evet Yani YouTube'da Bono söylemiyor olsa... ...YouTube'un da müzikleri fena değil bence. <gülüyor> bono Bu, o diye bir şahsiyet YouTube, var. şimdiki kadar... E, ...gözden düşmüş de değildi aslında... Evet, evet, düşünürsek Hı -hı. E, ve hatta yani bu albümdeki şarkının olduğu o da filmde aynı anda taşıyor Until the End of the World onun olduğu Ahtung Baby bence hatta YouTube'un en iyi albümüdür yani. Kesinlikle hatta evet yani YouTube'nun dikkatimi ilk çektiği albümdür diyebilirim Ahtung Baby onda da Berliniz'i var evet. E, onun dışında e, mesela işte yani az önce bahsetmiştik soundtrack'taki isimlerden mesela Lou Reed aslında çok yakın bir arkadaşı dersin Hatta dediğim gibi bu bahsettiğim araştırma yaparken ben çok ilginç bir şey buldum. E, Lou Reed'in işte geçen yıl e, öldü ama işte son dönem albümlerinden birisi hakkında kötü bir yazı çıktığında bir Alman gazetesinde bir okuyucu olarak e, eleştiri mektubu yazıyor. Yani Lou Reed hakkında nasıl böyle bir eleştiri çıkar, nasıl böyle bir albüm eleştirisi çıkar diye öyle bir mektup yazmış. Yani çok yakın bir arkadaşı Nick Cave'a keza öyle ki bundan bir sonraki filmi eee Beren Üzendek Gökyüzün devamı olan Faraday So Close'da da buna çok benzer bir soundtrack hazırlamış. Orada da yine Nick Cave vardı, Yutu vardı, Lou Reed vardı, Laurie Anderson vardı. Laurie Anderson burada da var sanki ya. Emin değilim ama. Ee, bir yerde bu Laurie Anderson mu diye düşündüğüm hatırlıyorum filmi seyrederken ama. Hı. Neyse. yer almıyor bir şarkısı almıyor ama, ama hmm. e, hani belki kullanılmış olabilir. Okay. E, bilmiyorum. İşte orada da mesela yine daha yeni indi gruplarından House of Love'ın bir hmm. e, şarkısı vardı Far Away So Close'da. Yani böyle bir büyük soundtrack şeyi hani bu ve bundan bir sonraki filmde e, hmm. mevcuttu. Ama sonrasında yani müzisyenlerle ortaklığı da hani çok parlak şekilde devam etmedi sanki. Mesela Bono'yla Beraber senaryosunu yazdığı Million Dollar Hotel'i mesela ben yani hiç çok seveni vardır o filmin aslında ama e, mesela benim hiç sevmediğim ben yani hakikaten Wenders'i çok seven onu taklit etmeye çalışan birisinden hani ilk film falan gibi bir hissiyat uyandıran bir şeydir bende o film. E, Sonrası o kadar iyi devam etmedi. Yoko Bono faktörü. Evet. <gülüyor> olabilir evet Zaten Bono. Sonrasında Wenders'in kariyeri genel olarak çok parlak seyretmedi sanki. Evet, evet. Ondan sonra evet. bir düşüşe geçti. Yani evet, bir o bir yani kaçınılmaz bir şey yani hep kariyerinin üst noktasında kalamıyor bu tarz yönetmenler ve bir süre sonra devam ettikçe hani giderek kendisinin parodisine dönüşme tehlikesini her zaman taşıyorlar. E Wenders'ın yeşimi bahsettiği gibi aslında çok bir taraftan hani romantik işte ne bileyim varoluşçu fikirler, birazcık idealist bir taraf. Yani hmm. o mesela ya yani kendi jenerasyonundan Fassbinder falan gibi acımasız değildir aslında o. Yani eee veyahut her Zock kadar deli değildir. Hep onlar hmm. oranla daha düzgün bir insandır diyebiliriz. Eee <gülüyor> şeyde mesela Bu filmde kullanılan Talking Cats'in Sax and Violins diye bir şarkısı vardır. O aslında Wenders'in bir bu film için yapılırken Wenders'in bir lafını alıntı olarak. Hani onun işte benim seks ve şiddetli işim olmaz daha ziyade saksofon ve kemanları severim diye Wenders'in kendisinin bir lafı vardır. No yani not fan. Hmm, aslında hmm. konmuş bir şarkı ismi. Daha böyle bir hani idealist, daha hmm. Almanların Gutmensch dedikleri hani iyi insan <gülüyor> şeyi var ve o bir yerden sonra tabii ki Çok kullanıldıkça giderek klişe ve daha banal bir şeye dönüşebiliyor. Yani işte bu 90'lar sonu ve 2000 sonrasındaki Wenders filmlerin belki de handikapı o oldu birazcık. Peki filmin bayağı açık bir mesajı var sanki. Yani e, işte imgeler dünyasının bir şekilde bir hastalık yarattığı ama işte sözün insanlığı kurtaracağı, hikayelerin anlatılmasının Hı. insanlığı kurtaracağı gibi bir <gülüyor> sav sözü olduğu belki söylenebilir filmin. Belki değil hatta öyle e, çünkü hani e. Claire sevgilisinin e, işte o nüp, uydu patlatıldığından bütün elektronik eşyalar e, bozulduğundan dolayı e, eski bir daktiloda bitirmek durumunda kalıyor yazdığı romanı ve Claire onun daktilodan aldığı çıkışlarla kendisinin baş kahramanı olduğu romanı okuduğunda bir şekilde o imgeler dünyasının esaretinden delirmenin eşiğindeyken oradan Hı -hı. kurtulması o şekilde oluyor. Bana e, hani Gravity'den söz ettim. Bir başka film neredeyse e, bu ikinci bölümünün temasını aynen almış gibi geliyor. Neredeyse aynen almış gibi geliyor. Inception yani başlangıç filminde çok benzer şeyler var. Orada Marion Cotillard'ın canlandırdığı mal karakteri e, rüyalar aleminde kaybolmuş bir karakterdir. Daha doğrusu oradan çıkmak istemeyen bir karakterdir. Ve, e, şeyde... E, DiCaprio da e, onu oradan m, kur, kur, kurtar... Yani, yani gerçek ilişkilerinde onu oradan kurtarmaya çalışan adamdır. Hı hı. E, sonra e, orada işte Cillian Murphy'nin canlandırdığı karakter babayla sorunu olan klasik baba-oğul e, çelişkisini yaşamaktadırlar. Babasının kendisini hiçbir zaman beğenmediğini falan düşünen bir e, birisidir. Burada da e, Trevor Sam karakterinin öyle bir konumu var. Babasıyla ilişkisinde e, yani o, o şeyi çalmasında sadece annesine e, kör annesinin görmesini sağlamak değil. E, babasının keşfettiği o beyin dalgalarını Hı -hı. görselliğe çeviren cihazı çalmaktaki tek amacı annesinin görmesini sağlaması değil. Aynı zamanda babasının da e, teveccühüne Hı -hı. De, diyeceğiz artık. Işte, yani, takdirine şayan olmak gibi bir derdi var. Ve hatta bir de işte Semin, e, Semin diyorum pardon şey Semin mi? Evet evet Semin bir de karısı ve çocuğu var. Yani film boyunca hiç görmediğimiz Hı -hı. adından söz edilen. Ama filmin sonunda onlara dönüyor. Yine tıpkı Leonardo DiCaprio'nun filmin sonunda çocuklarına kavuşması gibi. Ve yani çok temel olarak bir de insanların birbirlerinin rüyalarına... Evet. E, müdahale etmeleri, izleyebilmeleri, içine girebilmeleri falan gibi bir taraf. Evet, Yani bir var. ineği rüyalar alemine sokan bir araç var. Yani bir alet var, bir, bir teknoloji var yani ikisinde Hı -hı. de. Bu bana filmi derken şaşırtıcı derecede büyük bir benzerlik olduğunu düşündük iki film arasında. Evet. Hmm, öyle. Tabii Inception çok daha fazla. İşin aksiyon, görsel vesaire. Evet. Evet. Vesaire, tabii. E Öyle bir şey var. Ta tarafında yani. Şimdi böyle tabii, dedikten tabii. sonra Hı? sen Cüneyt Inception sevenler bu filme bakarlarsa ha. sıkıntıdan patlayabilirler <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çünkü pek Inception meraklarını yani hani, işte yeri geldi diye söylemiş. Yani çünkü öyle hani zekice e, kurnazca numaralar trikler seven e, işte birazcık da aksiyon olsun birazcık da büyük bütçeli olsun ama. Ee, ...çok da aptalçı olmasın, zekiyim numaralarına yatsın... ...tarzı blockbuster sevenlere hitap eden bir film... değil de bir pek bu? Bu uyarıda yapılıyorsunuz. Neccesi <gülüyor> <gülüyor> ben Inception'ı ve genel olarak Christopher Nolan'ı... ...belki hiç sevmediğimden... ...ve aslında bayağı bütün o zekilik numarası altında... ...altında çok boş olduğunu... ...ve çok bildik şeyleri tekrar ettiğini düşündüğümden dolayı... ...belki hmm. öyle demişimdir, bilmiyorum... Hmm. Valla ben Inception'da böyle bir insani bir hikaye var gibi hissettiydim. Yani o bütün oldukça yani işte James Bond filminden çıkmış aksinoz sahneleri falan gibi o karlarda bir şeyler falan filan. Onlar da fena halde sıkılmıştım ama bir yandan da böyle bir bana dokunan bir yanı garip bir şekilde olmuştu e, filmin. Yani o işte çocuklarını kaybetmiş adam falan filan böyle bir babayla işte hikayeler falan onlardan ben bir şekilde... ...böyle şey süzmüştüm. ya yani evet var e, hani Inception'ın bir... Yaratıcı okuma. <gülüyor> <Yaratıcı> okuma. <gülüyor> İnsan bir taraf var evet. ama bir taraftan da bu... ...işte mesela geçen haftada Tarantino'yu konuştuk. Hani bu referans üzerinden sinema yapmakta... ...mesela Nolan'ınkiler bana tamamen... Hani ...yapıştırma gelir her zaman bu... ...kara filmden alıp koyduğu şeyler. Yani sadece biliyorum... <gülüyor> Bakın bu bu yüzden burada demek için orada gibi hani mesela Batman'i ciddileştirmek gibi Ay onları falan. Onları sevmiyorum ben de yani o zaten Blockbuster dünyası. Bir, Bir de böyle büyük anlamlar bulanlar biraz yani evet. küçük anlamların insanları diye düşünüyorum. Çizgi romanları ciddileştirmek de çağımızın hastalığı diyebiliriz <gülüyor> aslında. <Evet. gülüyor> yani mesela bu anlamda haklıdan Tarantino'nun işte geçen hafta konuştuğumuz yaptığı şey çok daha manalı geliyor bana. Hani orada gerçekten bir sevginin karşılığını bu, görüyorum. Veyahut da hani Hakeza Venderson bu filmde de böyle bir hikayenin içerisinde işte kara film olsun, yol filmi olsun, bütün bunları kullanması belli bir hafiflikten imtina etmiyor olması bana çok daha dürüst ve doğru geliyor. Ee, bir hani çizgi romanatı blockbuster malzemesini alıp bakın ben buna işte ııı e ...felsefi şeyler de koydum... ...bakın işte Nietzsche'den şey de yaptım... falan ...bunlara girmek bana... ...hakkıtan ortaokulda... ...arkadaşlarına ne kadar zeki olduğunu... ...ispat etmeye çalışan bir çocuğun... ...debelenmeleri gibi geliyor... ...o yüzden... <gülüyor> ...şey diyorum... Hani ...bu Rushmore'da bir... ...Jason Schwartzman'ın canlandırdığı karakter vardı... ...yani o öyle o tarz bir sendrom... ...bu yönetmenlerde olan... ...o yönetmen jenerasyonunda olan bir şey... ...sanki aha, aha. Nolan ve benzerlerinde... Bu arada çok hoşuma giden bir... ...Facebook şeyinden söz edeyim size... ...Rashmore Dağı'nda meşhur kafalar vardır ya... <gülüyor> ...Amerikan başkanlarının... ...O Rashmore Dağı'nın... ...Kanada'dan görüntüsü diye bir resim gördüm... ...Facebook'ta... <gülüyor> <gülüyor> bir, ...öbür taraftan... ...bakışa karşıdan bakışa... <gülüyor> ...bakmak lazım her zaman... <gülüyor> Peki böyle evet. bir yüksek noktada bitirelim programı bence. Ee, ve belki bir iki dakika kalmış. Oraya da R.E.M.'in Fretless şarkısını kıyarız ve oradan fade out ederiz. Engin, Yeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şahane iki de. program oldu bence. Teşekkür ederiz. <gülüyor> çok teşekkür ederim. got his work She comes easy They each come around When the other is gone Me, I think I got stuck somewhere in between I wouldn't confide in the prodigal son The die has been cast, the battle is won The bullets were flanks God, couldn't Conversation to your great divine Argwani Istanbul Sinemasal sohbetler Sinemasal sohbetler I am And I walked away from New York city And I walked away from everything that's good. Oh I am a If you were Az ve sunan Cüneyt Ceben ayak. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41